Sanatçımız programına Gültesi Orhan Seyfi Orhona, Bestesi Biment Şenayet bir şarkıyla devam ediyor. Acaba şen misin, tederin var mı? Ne kadar dertliyim, haberin var mı?